Elhamdülillahirlezi hedana لهذا ve ma kunna linehtediye levlana hedana Allah ve ma tevfiqi ve altisami illa billah leqad cahed rusul rabbina bilhak ala rasuluna muhammed Allahumu salli ala seyyidina صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه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 ولا تلمزوا انفسكم ولا تنبذوا بالالقاب بيشال اسم الفشوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم الله وفقنا بالقرآن العظيم وبارك لنا في الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ve defa atankum şu ila havle ve la kuvvete illa billahil şaban şerif ayının şu mübarek cuma gecesinde Allah'ımız celle celalü bizleri bir ilim meclisinde cem eyledi. Rabbim devam şabat istikamet nasip eylesin okunan ayet kelimelerden kerimelerden ve hadis-i şeriflerden istifademizi azim eylesin. Amin. Amin. Dersimiz 54 farzdan 31. farz ile alakalıdır. Allah'ımızın Celle bütün ayetleri bizimle alakalıdır. Çünkü muhataplar biziz, mükellefler biziz. İnsanlar ve cinler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 bir de içeriği haram olan mevzularında Allah Teala'nın Resulünün sevmediği konular bulunan şeyler seyret. Maç seyretmekle vaktini geçir. Ben size demiyor muydum boş işler? Bak şimdi çıktı işte. Ne oldu? Sevindiğinize de değmedi, üzüldüğünüze de değmedi, hiçbir yerinize değmedi. Yazık değil mi sizin aklınıza fikrinize Gençliğinize vaktinize Ömrünüze sermayenize Yazık değil mi size Millete acımıyorsunuz bari kendinize acıyın Demiyor muyum ben Senelerdir boş işler bunlar diye size Görüyorsunuz arka planında Ne rezillikler var Değdin mi şimdi Gol yedim diye üzülüyorsun Meğer numaradan yemişsin Attım diye seviniyorsun Meğer parayla atmışsın Yol vermişler geç demişler her taraf mafya olmuş yazık ya sen onları seyredene kadar ne kadar ayet okurdun, tefsir okurdun hadis okurdun bak öldüğümüz gibi daha bir sohbete de gelemeyeceğiz bir ayet hadis dinleyemeyeceğiz Rabbimizin bu kadar emir yasakları var bir de bunları yapmak var bir de daha öğrenmeden nereden yapacaksın aman kardeşim Allah rızası için inşallah inşallah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 Rûz-i mahşerde ruz gün demek yani Mahşer gününde rezil olmayacak mısın ahiret Aa benim beğenmediğim adama bak Adam buraya binmiş Sıratı Şimşek gibi geçiyor Ben de buralarda sürünüyorum Aydım da paşaydım da Ne kaldı şimdi Mahşerde sürünüyor yüzüstü Sırattan gümbürde aşağı cehenneme yuvarlanacak Şimdi kim kime gülecek Rezil olmadın mı şimdi?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 Yer yapıyorlar. Kulağı ağrışı diyor ya uzaktan duymaz diye. Geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturuyor. Söylenilenleri duysun diye. Bir gün geldi e, namaza. Sabah namazının bir rekatını kaçırmış. Sahabeden bu zat Yani ikinci rekata kavuştu. E, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdığı vakitte cemaate yüzünü dönüyor. E, sabah namazından sonra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 İnsanlar da onun tabi kulağının ağır duyduğundan dolayı biliyorlar durumunu ona yer veriyorlar. Ee, gitti gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakında geldi. Ee, arada bir adam kaldı. Artık kimse o da sahabeden. Dedi ona ki tefessa sen de bana yer ver dedi. Ben sıfır yaklaşacağım yani. Ben duymam için. Adam da dedi ona ki o da sahabeden radıyallahu anh, yer bulduğuna şükret dedi. işte geldin buraya kadar otur dedi ona. Böyle sahabede de oluyor böyle durumlar anlıyor musun? İlla hep siz yapmıyorsunuz böyle hareketler birbirinize yani. Evet. Dedi tamam dedi otur. O da sinirlendi arkaya oturdu. Ee, arka tarafına adamın mecbur arkasında oturdu. Fakat sinirlendi. Bu gazap. Şimdi şimdi Karanlık açılınca, çünkü sabah namazına ne vakit kılıyorlar ekseri? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanda yani e, ilk vaktinde ekseri kılarlardı. İlk vaktinde kılan Hanefi mezhebi biraz daha son vaktine yakın kılar. Esfiru bil fecri fe inne ve azzamu Sabahı biraz aydınlatın. Yani aydınlık zamana tehir edin çünkü sevabı daha fazla olur. Hadis-i şerifte böyle var. Hanefi mezhebinin delili bu hadistir. Ama bazı tatbikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken kıldığı. Tabi mezhepler öyle yaptığından bir mezhep delil alıyor. Böyle kıldırılsa başka mezhep delil alıyor. Dört mezhebin ihtilafı buradan çıkıyor. İnsanlara da kolaylık oluyor. E bazen yani geceden uyumamışsa falan uykusu kaçmışsa ilk vaktine kılıyor, yatıyor. Bazen efendim uyanamıyorsa son vaktine kadar güneş doğana kadar yetiştirebilir karanlık olduğu için tabi öyle ışıklar, lambalar, kandiller mumlarda öyle bolluk yok e, pek insanlar bir yani birbirine ne yaptığı fark edilmiyor loş karanlık biraz açılınca şimdi mesela e, Mekke'de Medine'de farkındasınız karanlıkta kılıyoruz ondan sonra hemen bir yarım saat geçmeden değil mi açılıyor böyle birden açılıyor karanlık açılınca sabit hazretleri bu zat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 Böyle deyince adam başını eğdi, utandı. Utanınca hemen Allahu Teala ayeti kerimeyi indirdi. Ya eyvüllezine amenü, ey inanmış kullar, lehaskar kavmum min kavm. Bir cemaat, bir toplum, bir fert, bir nefer diğerinden, diğerini hakir görmesin. Ayıplamasın. Anasıyla, babasıyla akrabasıyla, komşusuyla, şusuyla, busuyla ayıplamasın. ondan dalga geçmesin. Kimse kimseyi küçümsemesin. <gülüyor> Ola ki, beğenilmeyen adam, dalga geçilen kişi, dalga geçenden daha hayırlı olabilir. Ki, olmuştur da ya. lan nisa'un min nisa'in Kadınlar da kadınlarla Dalga geçmesin Burada şimdi iki tarafa ayrı zikretti Kurban olduğum çoğunda böyle yapmaz Birçok ayetlerde ya Erkek kadın dahil E inananlar şunu yapın şunu yapmayın buyurur Burada kadınlar da kadınlarla Dalga geçmesin e, Niçin o kavmın kelimesi Arapçada erkek kadın toplu halde kullanılır Kavim e, Burada bunu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 siz anlayacaksınız onu Kadınların tıynetinde tabiatinde Sühriyet ve istihza Dalga geçmek alay etmek böyle kaş göz işaretleri Bunlar çoktur <gülüyor> Erkekler o kadar Mimikleri gelişmemiş yani Kadınlar daha hareket çekmekte böyle Hiç anlamazsın ummadığın yerde böyle oradan arkasından oradan bir hareket çeker orada Öbür kadına mesaj verir falan Erkekler beceremez o kadar o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 daha hayırlıdır Allah indinde. Şimdi bir insan kadın veya erkek Allah indinde efendim daha hayırlıysa, daha şerefliyse, cennet ehliyse, sıratı geçmesi kesinleşmişse, efendim cehennemden beraat almışsa, günahı daha az ise onunla dalga geçen ahirette ne kadar rezil olacak?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 durumu güçlü olanlar ortamda işte efendim hemen öbürünü yererler. Çalışanları, hizmet edenleri, kapıcıları, efendim, dişine göre işte kestirdiğini hemen gıybetini, dedikodusunu, iftirasını yaparlar. Sakın! Yarın Allah Teala indinde rezil olmayacak mısın? Dalga geçtiğin, kapıcı dediğin, fakir dediğin, hakır dediğin bir de vaktin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 Kemaliledir ne nesaliledir beyim ululuk kemaliledir. Efendi Hazretleri okurdu bunu. Yani ululuk itibar, kemalat, kemal olgunluk. Yani Allah katındaki mükemmellik, Allah katındaki mükemmellik. Yoksa e, burnu uzunmuş da kulağı kepçe gibiymiş de efendim e, sakalı seyrekmiş de köseymiş de kafası kelmiş de her şeyden biz millet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 Hüye İbni Ahtap kızı Safiye Validemiz hakkında bir şey. Hayber'den ganimet olarak alınmış idi. Yani Hayber Kalesi Yahudi Kalesi Yahudilerin oradaki kalenin işte komutanlarının, danışar işte kralının kızı e, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin harp bitmesinde çadırına alındı. Yani ganimet taksim ediyor, herkesin payı düşüyor.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 Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşi olmuş bir sefer diğer hanımları bu işte çok rahatsız oluyorlar. Yani onlar da ne istiyorlar ki? Cariye olsun. Hani hiç olmasın da en kötüsü cariye olsun. Hani hanım olursa ne oluyor? Nöbet taksimatına giriyor. Anladın? 9 tane hanımı var. 9 gecede bir sıra geliyor. 8'e ise bir gece evvel gelecek. Onların da hesabı başka. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taksimata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 Bu soruyla başlanacak sorular bölümünde geçen iki hafta evvel söyledik. adam birisi sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri hakkında bilgi verir misiniz? Bir satırlık soru birkaç derslik cevap. Ee, buna cevap vermek icap eder çünkü bir tane adam adını da dediler geçenlerde ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hanımlar hakkında çok kötü bir kitap yazmış. Türkiye'deki zengin bir ailenin de damadıymış bir şeysiymiş. Ee, bir kadın geldi bana bir dişçideydim. Dedi buna bir cevap ver. Dedim ben bunun haberim yok. E meğer o şeylerde yani İslami olmayan kitapçılarda satılıyormuş tabii çünkü peygambere sallallah iftiralar içeriyor. E ben de onu düşünüyordum ama bir vesileyle bu konuyu konuşmak icap ederdi. Bu sorunun sırası geldi. Bizde son 2-3 dakika kalmış idi. E bu konuyu nasıl 3 dakikada 5 dakikada anlatacağım diye Bıraktık. Geçen de tabi berat gecesi olduğundan soru cevap yapılmadı. Televizyonda da, çekimde de olmadı. Bur burada zaten hem soru cevap yapmıyoruz. Ee, i̇nşallah yarın bu konuyu detaylı Flash TV'deki dersimizin başından, yani ilk sorular bununla başlayacaktır. Ee, evlenmelerin hikmeti, fazla evliliğinin hikmetleri, işte efendim e, şehvetten e, haşa e, nefsinin isteğinin çokluğu yani nefsani bir duygularla e, bu işlerin olmadığı ve bunların hangi hikmetlere mebni olduğu e, izahı yapılacak. Şimdi onun izahında dersimiz değildir. Şimdi Safiye validemiz radıyallahu teala annemiz annemiz e, babası Yahudi olsa da işte İslam bu İslam bu babası Yahudi ol, olsa kendisi ne olmuş? Bütün ümmetin anası olmuş. Anladın mı şimdi? Vezvacu, peygamberimin eşleri ümmatuhum, ümmetinin anneleridir. Yani İslam'da neye bakar? İmana bakar, Müslüman olmaya bakar, takvaya bakar. İslam'da nesebe, sebe, soya sopa bakmaz. Ona bakarsan, idrarın aslı da temiz su. İçiyorsun, içiyorsun. Buradan içerken temiz, çıkarken pis. Anladın mı? Bu, bu işler iftihara gelmez. Birbirine karşı hava atmaya gelmez. Ben şunun oğluyum, bunun oğluyum, şu kabile denim, bu ırktanım. Öyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hanımları tabii ondan e, rahatsız oldular. E, birisini dağılınca birkaç tane de böyle e, boşattırdıkları bile oldu yani. Ne, Ayşe annemizle Hafsa annemiz onlar beraber Hazreti Ömer'in kızıyla Hazreti Ömer'in kızı onlar birlikte anlaşırlardı başkalarına oyun ederlerdi. <gülüyor> Allah Allah. Bir tane kadın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e kendisini hipe etmek istedi. Yani benle nikahlanmak istersen al ben diye. Mevla Ala da ona izin vermişti ayette. Ve muraten mu'mineten ihbet nefs-i'n-nebiyyi in irada'n-nebiyyi en yastankihaha khalisatan leke inanan bir kadın gelir kendini sana bağışlar.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 sen dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğün zaman ona önce istişare veriyorlar. Kadın Cazdan şu da veriyor. Dediler "Sen de ki senden Allah'a sığınırım." Dersen Resulullah bu sözden çok hoşlanır." dediler. "Olacak iş mi ya?" Kadın Cazdan hevesin geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Gördü onu. Kadın dedi ki senden Allah'a sığınırım dedi. Bilmiyor da Arap yani İslami tabirler yeni gelişmiş. Resulullah sallallahu buyurdu. Ya çok büyük yere sığındım ben sana da kuramam dedi. <gülüyor> Allah Allah. Böyle işler ettiler yani. Ederler. Onlar da kendi cephelerini takviye etmek derdindeler. Evet, merkezin bir şey var. Şimdi Safiye Valdemiş tabii nikah oldu.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 Dedi niye ağlıyorsun? Dedi bana böyle dediler yani kumalar. Buyurdu ki ki sen de dedi diyemedin mi onlara? Şimdi Yahudi Yahudi'n deyince Yahudilerin de ırk ırk olarak kime dayanıyor? Peygamberlere dayan. Efendim? Aman ya Rabbi ona ne akıl öğretiyor? İnnebi Harun ve Ammi Musa ve Zevci Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de deseydin ki babam Harun.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 Nazil oldu. Bakın neler olmuş, neler olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne buyuruyor? <gülüyor> Müslüman, mümin, imanlık için kötü huylu olmaz. Kötü ahlaklı olmaz ya, çok zalimlik var ya bu. Namazla kılıyor, oruçluyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor. Ahlakı bozuk insanların var ya, çok. Hiç İslam'a, Müslüman'a yakışacak ahlak değil. Kötü örnek oluyor velâ fâhışen dilinden fuhşiyat çıkmaz yani müstehcen konuşmaz kötü sözler konuşmaz Adam. sövüyor sayıyor ağzı bozuk dümdüz gidiyor ya ayıptır ya sakallılarda da var ya hele namaz kılan insan ya innes salate tenha anil fahsâi namaz fuhştan fuhş sadece zina livata lezbiyenlik homoseksüellik değil ki bunun ya fuhş kötü konuşmak da fuhş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 millete sövüyorsun ya müslümanlar bunu yapamaz ve la ta'anen insanları yaramaz sözlerle kötüleyici olamaz ta'an tenkit yani tenkit. şu şöyle bu için şöyle yapıyorum bunu böyle yapmazsa düşünce ya iyi yapıcı tenkit başkadır yıkıcı tenkit başkadır bu zaten konuşma şeklinden de anlaşılır insan birbirinin iyiliğini istediğini anladığı vakitte memnun olur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 Velâ lâ'hânen mümin lâ'an olmaz. Lâ'an çok lanetçi, bedduaç. Ağızları alıp, Allah belanı versin. Allah kafanı kırsın. Allah gözünü çıkartsın. Böyle bir kadınlarda da çok var. Değaltü'n-nar fe ra'eytu Cehenneme girdim. Baktım ekseri ahalişi kadınlar da olmuş. Dediler ya Resulullah niçin kadınlar fazla cehennemde Buyurdu ki yüksirin ellane. Lanet ve bedduayı çok yaparlar. Çocuğuna kızar çocuğunun kafası kopsun Bacağı kopsun ondan sonra da çocuğun kafası Kopar hastanede uğraş Kendi de gider vah yavrum ağlamaya Başlar nasıl olsa hastane masrafları Adamdan çıkacak e sen ne dua Diyorsun da adama adam masraf açtın Beddua diyor Ayağı kırılsın şöyle olsun Böyle olsun Allah belanı versin yahu deme böyle Allah belanı kaldırsın de Allah belanı Kaldırsın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 Gözünü çıkartın, bu olmaz ya. Bu olmaz. Mab'usül Ben lanetçi, bedduacı olarak gönderilmedim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adam zalimlik yapıyor. Zalime lanet, beddua yapılır. O başka. Ela lanetullahi alez zalimin. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diyor Kur'an. Ela lanetullahi alel kâzibin. Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun buyuruyor Allah Teala. Bunlar var. Ama sen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 Nebûrusta azab ile inelzîne ceremû kânû mine'llezîne âmenû yadhahikûn mücrimler suçlular münafıklar kafirler, inananlarla alay ederdiler. Dünyada ve idâ marû yanlarından geçerken Bilal'in, Süheyb'in, Habbab'ın, Şalim'in radıyallahu anhum bunlar fakir sahabeler. Bunların yanından geçerken göz kas işareti yapardılar şuna bak Hatta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 Rabbim bunu onların yanından geçerken birbirine göz kaş işareti bu hiç iyi bir şey değil böyle şöyle kirpiklen kaşlan şöyle yani bak şuna bak şuna. hakaret etmek veyden kalebu ilahheleğimun bu feki ailelerine döndükleri zaman eğlenerek dönerler ya bugün bir müslümanla dalga geçti bir gerici gördüm bugün bir yobaz sakal çember kafada sarık var sanki efendim kafası yarılmış sarmış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 Bu sakal ne diyor ya? Bu sapıtmış diyor ya. Bu zamanda bu kılık kıyafet ne? Ahiretten anlatıyorsun şuradan buradan cennetten cehennemden. O teke tekte işte neler anlattık. Ondan sonra bir tane yazar yazmış. O da 80 küsür yaşlarında ama kaşarlardan böyle. Kaşar hakiki kaşar. <gülüyor> Orada yazmış diyor ki. Ya diyor iyi ki bu adama bu konuşma fırsatı verdiler. Niye? Adamlar nelere inanıyormuş mer meydana çıktı diyor ya. Bize bize diyor yani sapıtmış diyor bunlar. Adam diyor ahiret, cennet, huri, mur bunlar diyor nelere inanıyormuş diyor ya. Yani tam bizi diyor ki sapıtmış diyor bize yani. Yaşlı bir şey. Hala da devrede hafif epeydir devrede yok da kısa devre yapmış şimdi birazdan çıkabilir. Kışın çıkar bunlar. Yazın şimdi bunlar bir yerlere giderler. Ve ma ursilu aleyhim hafizîn. Ya ben sizin Müslüman kullarınızın başına bekçi mi yolladım da adamın sakalı şöyle misva böyle misva görüyor. Buna bu ne diyor? Odunu ne soktun ağzına diyor. Ya o kardeşim Resulullah sünneti sallallahu aleyhi ve sellem odun denir mi ya? Sensin odun be ya. Yani alay adamların işi gücü İslam'la, Müslümanla, sarıkla, cübbeyle her şeyden alay.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 Hindistan'dan gelir bir tane efendim ne diyorlar onlara yok o böyle oturuyor yako mudur yok o önünde otururlar böyle. böyle bir şeyler yapıyorlar böyle bir şeyler yapıyorlar acayip işler ya ondan sonra bir şeyler düşünüyorlar, bir şeyler düşünüyorlar. biz rabıta yap dediğin zaman da aa sapıklara bak rabıta yapıyor lan ne rabıta yapıyor efendi hazretleri gibi Allah dostu kemalat sahibi veliyullah onunla kendin beraber düşünsen Huzur gelir içine sen. Ne düşünüyorsun? Hindistan'daki inekleri mi düşünüyorsun? <gülüyor> Biz onları bekçi mi yolladık onların başına ya? Ne karışıyorlar Müslümanlara diyor Kur'an. فَالْيَوْمَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ عَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ Ama bugün inananlar o kafirlere gülecek. İş değişti. Bugün ahiret günüdür diyor. Bugün inananlar o kafirlere gülecek. عَلَلَرَاۜ <gülüyor> يَنْظُرُونَ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 Birbirinizi reddedeceksiniz. Şirk yolunda birbirinize destek çıkmıştınız. Şimdi birbirinizi tanımayacaksınız. Ve birbirinize lanet edeceksiniz. Sen diyeceksin Allah belanı versin, beni içki içittin. O diyecek Allah senin belanı versin, sen beni zinaya götürdün. Veyahut efendim sen beni kafir ettin. Böyle birbirinize lanet okuyacaksınız. Ebu Cehil cehennemde ne diyecek? Kur'an-ı Kerim'de Ebu Cehil'in cehennemde ne diyeceği bile yazılı ya. Estağfurullah.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 Cehennem ehlinin böyle atışmaları haktır, bunlar olacaktır diyor allah Teala. Adamı Adam yere koymuyorsun, Allah cennetin en üstü makamına koymuyor. Resulullah s.a.v'in komşusu olmuş fakir sahabi. Sen Karun olmuşsun cehennemin, dibini boylamışsın. Bak bugün inananlar o kafirlere görecek. tahtların üzerine kurulmuşlar, öyle bakacaklar. Evet,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 Cennet eliyle cehennem ehli arasında pencereler olacak, canlı yayın, canlı naklen adam isteyecek, ya şu Ebu Ceylin durumunu görmek istiyorum dese cennetten hemen tak, pencere açılacak bir de bakacak nasıl bağırıyor, istediğin gavuru cehennemde anında göreceksin, anında görüntü var, pencereler açılacak لَا اِشَعُ الرَّجُلْ مِنَهَلِ الْجَنَّةِ يَنْظُرَ اِلَى عَدُوِ مِنَهَ الْنَارِ اِلَّا فَعَلْ Cennet elinden bir adam, cehennem elindeki bir düşmanını görmek istediği zaman, ona gülmek istediği zaman, Allah izin verecek. Hemen bir pencere açılacak, bakacak, gördün mü diyecek. Ne Nasılmış diyecek. Var mıymış diyecek. Cehennem var mıymış? Allah var mıymış ahiret? Efe sihrun hâzi amentüm lâ tubsurun. Büyü müymüş bu? Rüya mıymış? Böyle diyecek. Hatta birisi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? تَلّٰهِنْ كِتْ تَلَتُرْد۪ينَ Sen inananlardan mısın? Öldükten sonra dirileceğin için ona göre mi hareket edenlerdensin? Yazık sana, vah sana diyormuş Eski ümmetlerden Mevlane buyuruyor? Cehennemde Ya Rabbi diyecek قَالْهَلَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Ya arkadaşlar konuşurlarken cennet eli aralan. Şu adamı bir görebilir miyiz? Ya dünyada bizden dalga geçiyordu Ahirete inanıyorsunuz hurafeciler diyordu bize Fat talaha, o anda perde açılacak. Ferawhisewa ilcayim. Bir de bakacak onu cehennemin ortasında görecek. Görür görmez galet Allah inkittele durdun. Allah yemin olsun, az kalsın sen beni de helak edecektir. Biraz şüpheye girseydim senin lafınla ben de şimdi seninle cehennemde senin yanında yanacaktım. Ve levlah nimetü Rabbi, le kuntumun el muhtarin. Rabbi'nin İslam nimeti bana devam şebat vermiş.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 ebedi zevk var. Rabbim cümlemize nasip eyledim. Amin. Hasan radıyallahu ahtan ribadetine hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel müstehzine bin nasifid dünya dünyada insanlarla alay edenler, dalga geçenler yani tabi özellikle Müslümanlarla, fakirlerle yufte'u li adim kıyameti babu minevvabil cenneti şimdi mahşerde daha cehenneme girmeden önce cennetin kapılarından bir kapı açılacak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 Gelecek feyda kadunu gelir gelmez o kapıda önünde kapanacak yine giremeyecek. Fema ye zeluk o kadar kapı açılacak her açılan kapı tam heveste gelince önünde kapanacak. Hatta aynı ulu sonunda bir kapı açılacak feyukalülümülümülme gel diye çağrılacak. Fema ye yasi ya siz benimle alay ediyorsunuz herhalde diye artık kendisiyle dalga geçildiğini fark edecek de ümidini kestiği için bir daha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 kedidir, kirpidir, faredir, domuz olsa, hınzır olsa hakir görmeyelim ya. Allah mahlukudur kardeşim. Haram, eti haram, şey haram başka. Yenmez, içilmez, ayrı bir şey. Ama bu ne biçim hayvan? Eee pis falan deme böyle. Birisi ne yaptı? Bir köpeği ay ayıpladı da ilk yakabih pis hayvan Hoş Höşt falan yaptı e'ibtehu Allah Teala'dan nida gel. Onu mu ayıpladın? Benim mi ayıpladın? Yaratan benim. Beyazıt Bestami Hazretleri müritlerinden gelirken bir köpek karşısına çıktı böyle durdu. Sultanül Arif'in Ariflerin padişahı. O da durdu. Müritleri de onu yoldan kaçıtmak istiyorlar köpeği ki Efendi Hazretleri büyük zat evliya bir köpek yolunu tıkamış olur mu?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 Feshuhu ve cehennemi ile anfahtiyor imamı Rabban. İnsanın içinde hidayet meyli, doğru yolu arayıp bulma derdi. Yok ise peygamberin yüzünü görse fayda vermez ona. Ve bu cehile verdi mi? Vermez. İnsan doğruyu bulmak isteyecek. Allah da onu hidayet edecek. İhtina sırrat almustakıb. Bizi dost doğru yola hidayet eyle. Fatihah okuyorsun, beş vakit namazın her rekatında. Bir kere de tutturamadın mı?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 kel olabilir ama sen kel dedim mü üzülür ya. Böyle olmaz. Rabbim onun için ne buyuruyor? Velâ telmizû en Kendinizi ayıplamayın. Kendinizi ayıplamayın ne demek? Birbirinizi ayıplamayın. Siz Müslümansınız. Müslümanlar kardeştir. Aynı elin parmakları gibi. Ayağı ağrıyanın eli rahat durur mu? Başım ağrıyor, ayağım da uyuyor. Uyuyamaz ki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 fasık adam, bozuk adam, ey münafık, ey kavur. Böyle şeyler demeniz ne kötü bir şeydir. Sakın. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men kale kafir fakat hadi. Adama kafir dese Müslümana, adam kafir değilse kendi kafir olur. Adam münafık değilse kendi münafık olur. Ve in ken in Adam hakikaten kafirse tamam laf yerini bulur. Ve illa değilse Racaat aleyh bu kafirlik, münafıklık, fasıklık kendine döner. Onun için Rabbim istemiyor bunlarla efendim tembih olalım. Tam da Ramazan geliyor. Oruç ağzına bu laflar konuşulduğu zaman ne yapıyor? İnsanın orucunun bütün sevaplarını iptal ettiriyor. Ağustos'un sıcağında akşama kadar oruç tut, ondan sonra adama bir kaptak adamı kızdır, adamın üzeceği gıybet yap, bütün sevabın gitti ona. Sen de boşuna aç dur. Ve memlemetüp Tevbe edin, istiğfar edin. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu. hayy el, el kayyûm ve çu Ya Rabbi âlemin. Afişteyin, tövbe edin. Ve yetub, bu zamana kadar ne yaptınız? Yaptınız. Şimdi tövbe edeceksiniz. Eğer tövbe etmezseniz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 Bizlere de rahmetiyle ve lutfuyla muamele eylesin. Amin. Şimdi Arif dergisinden de bir hadis-i şerif size rivayet edelim. Aşar radıyallahu anh'a annemiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir insanın bir uzvu ağrıdığı zaman, bir yerinde bir yara veya çıban çıktığı zaman, tümör çıktığı zaman, efendim bir uzvu artık içinde dışında hangi bölgede, Rahatsızlandığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Mübarek şadet parmağını toprağa sürüyor. Ondan sonra parmağını kaldırıyor. Mübarek ağzının tükürüğüne sürüyor. On işaret parmağını yere koyup kaldırıyor. Mübarek tükürüğüyle topraktan eline bulaşan kısmı karıştırıyor. Sonra o parmağı ağrıyan yerinin üzerine koyuyor. Bismillah türbetü arzine biri bazına yuşfa bi şakî münâ bi izni rabbina. Ne acayip bir şey bu ya. Allah'ın adıyla diyor. Arzımızın toprağı birimizin tükürbüyle karıştığı zaman Rabbimizin izniyle hastamıza şifa. Bu hadis-i şerif sahihtir Buhari dedi. Bu ne acayip bir şeydir ya. Allah Allah. Şimdi arzımızın toprağı dendiği için Medine toprağı buradan kastediyor. Hatta Medine'de de bir yer var, özel bir toprak, şimdi oraya de Vahabiler üstüne başka toprak atmışlar millet almasın diye. Fakat oradan bize eski zamanda esas toprağından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı topraktan bana biraz şöyle dedi. Ben de bekliyorum işte çok ağır hastalaşırsam amel edeceğim ama birden de pat ölürsek toprak kalacak. Onu da böyle stok yapmışım şöyle küçük bir şey var. O toprak çok 20 sene evvel alınmış, saklanmış. Şimdi o toprağa parmağını sürüyorsun. Ondan sonra ağrıyan yerin üzerine koyuyorsun, bunu okuyorsun. Bismillah, türbeti arzına, birikati bağzına, hüşfabi işkuyuna, bir izni Rabbine. Süfyan ibnu Ya'yni Hazretleri hadis-i rivat ediyor, diyor, işaret parmağını yere koyup sonra kaldırıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptığını gösteriyor. Hadis-i şerif hasta okunurken tükürmenin meşru olduğuna, her türlü acıya karşı okuyup üflemenin caiz olduğuna. Okuma esnasında parmağını yere koyup toprak bulaştırdıktan sonra Üzerine tükürük çıkaracak şekilde Fatih okudun diye üflüyorsun O Fatiha ile bulaşan Allah'ın ayetlerinin harfleriyle bulaşan Tükürük buraya isabet ediyor o parmağı ağrıyan yerin üzerine koyup orayı sıvazlarken Bu duayı okumanın müstehap olduğuna delalet ediyor Dikkat et dikkat Hiç yaptın mı şifte yok Burada özellikle Medine toprağı kastedilmiş deseler de Sahih olan görüşe göre Dünyadaki bütün topraklar buna dahildir. Evet hadis imam-ı nebevi şerh ediyor. İstediğin toprak bismillah veyahut şöyle yapabilirsin. Eline şimdi evvela parman toprağı al buraya. Ondan sonra Fatiha okulü valla ne biliyoruz okudun oraya tükürük çıkacak şekilde bulaştır. Ondan sonra hastanın kendini nereyse ağrıyan üzerine koy. Bismillahirrahmanirrahim. Turbatu arzina birikati ba'zina. Yushfa bi saqiyuna bi Bu çok önemlidir. En büyük hastalıklar bununla tedavi oluyor. Hiç bildiğiniz yok değil mi? Evet, hadis-i şerif efendim kaynak Buhari, Müslim, Ebu Davud kaynak çok sağlam. Bu özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve mübarek tükürüğüne mahsus değildir. <gülüyor> Dikkat mü mühim olan Fatiha gibi okuduğun ayetlerden çıkan tükürüktür. Anladın mı sen? Çünkü onu okurken onunla bulaşıyor. Bunu amel edeceksiniz. Kazı-ı olan beyanı vecile. Tükürüğün sağlık kazandırma ve mizacı değiştirme hususunda tesiri olduğu kanıtlanmıştır. Tükürükte ne varmış? İnsana sıhhat kazandırıyor. Tefsirul müşafirin diye bir eser var. Onda diyor ki, insan kendi vatanının toprağı onun asli mizacını koruma ve zararları savuşturma hususunda tesiri olduğu için yola çıkacak, yolculuğa çıkacak kimse kendi evinin toprağından ve kendi içtiği suyundan bir miktar yanında yola götürsün. Hastalanırsa gittiği yerlerde kendi memleketinin toprağıyla bunu yapsın. Çünkü kendi memleketinin toprağı kendi geneti Hani derler ya toprak çekti. Derler ya toprağımsın. Ha benim toprağım burası. Ha şimdi... İnsanın vatanı doğduğu yer bulunduğu yer toprağıdır. Onun için yolculuğa çıkan adam mizacını değiştirecek hallerle karşılaşılabilir. Gittiği alanlarda. Yani hadislere uysak var ya. Mesela diyor ki bir memlekete gittiğiniz zaman oranın soğanından yiyin. Çünkü oranın soğanından yersen oranın mikrobu sana bulaşmıyor. Giderken diyor vatanının toprağından efendim biraz da suyundan bir miktar yanında az bir şey bulundur. Ağırsa bir yerin bir sancı, bir ateşleme bir şey olsa Bu hadisle amel edersin Kendi toprağına parmağın sürersin Hadis-i şerifi uygulaması uygun olur Bunu yapamazsa da her neredeki toprak Her türlü tükürükle olsa Tatbik edilir İbni Allana Hazretleri Ebu Sıddık'ın torunlarındandır bu zat Büyük Meşayihtandır Onun İmam-ı Nebevi'nin El Ezgar isimli eserine Dört ciltlik şerhi var bizde El-Füzlat-ı er Rabbaniye diye O kitapta bunu yazıyor İnşallah Rabbim amel etmeye Muvaffak eylesin Allah hastalıklardan afiyet versin, şifalar efsane etsin. dergisi neymiş görüyor musun? Neymiş? 62. sayfede herkese ulaştırın, alın, dağıtın, hizmet edin. 54 farz şerhinden insanlara ulaştırın. Herkes 54 farzı bellesin, ezberlesin, amel eylesin. Hz. Ali Efendimizin ehl Beyt içindeki yeri Allah şefaatine nail eylesin. Bu CD'ler arabalarda, yollarda insanı teselli ediyor, dinliyor, huzur veriyor. Ramazan Şerif'te yaklaşıyor, Ramazan Risalesi'leri de şimdiden alınsın. Efendim muhafaza edilsin, insanlara ulaştırılsın. Allahım hayırlısıyla ulaştırsın. Duamızı da yapalım. Allahümme barik fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri. El azimil jahi ve ala alihi ve sahbihi Amin Subhane rabbil aleil aleil vâbil hamdülillâ rabbil aleil minussalâtu vesselâmu alâ seyyidil mursaleen Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve cihund Allahümme inna nes'eluke aljenneh ve na'udhibike minel nâr Allahümme inna nes'eluke ridâke vel jenneh ve na'udhibike minsakhatike vel nâr Allahümme inna nes'eluke min qavlim ونعوذ بك من النار وما قرب الىها من قول وعمل اللهم الله عليه وسلم ونعوذ بك من الله عليه من الخير كل عاجله واجله ما لم Na'udhu bika min sharri kulli 'ajilin wa ajilin ma alimna wa ma lam Allahumma ma qadayt lana min qada' faj'alahu 'aqibatan wa rushda. Rabbana atina min ladunka rahmeteh heyyi lana min amrina rushda. Rabbana atina lana nuran wa lana innaka 'ala kulli şeyin qadir. Allahumma rabbana atina fid dünya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ahsin 'aqibatanal umuri kulliha ve ejirna min khizid ve wa adhabal akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal hazan, na'udhu bika min ajzi wal نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال ve منا نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ve منا نعود ve من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه صلاه تنجينا بها جميع ve والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات futuahirin abiye tüm seyiat ve tırfaun abiye sende gelen derajat futbelgin abiye kılçalgaيات tüm xeyirat fil hayat ve bagdalmat. Hasmun Allah ve wa nügemel vekil. Hasmun Allah ve wa nügemel vekil. Hasmun Allah ve wa nügemel vekil. Hasmun Allah ve wa nügemel vekil. Hasmun Allah ve wa nügemel vekil. Hasmun Allah ve wa nügemel ربنا Hasmun Allah wa Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallamet teslimen kesira. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Rasulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Bütün için Başta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in, aleyh ashabının, silsile-i meşayihimizin, Hussan efendi babamızın vesaire ulemanın, sulhanın, üzerimize hakkı olanların Ervahi için şehitlerimizin, yakında şehit olan askerlerimizin, peşi sıra şehit, sihir teşeğil olan polis kardeşimizin ve bütün geçişlerimizin ervahı için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasûlu Şehadetlerimizi kabul eyleyip hediyelerimizi dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine idihal eyle ya ruhları için el Fatiha.